Efendim Mevla'nın selamı, rahmeti, bereket hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Yeni bir programda İlmihal programıyla sizlerle birlikteyiz. İnşallah bundan sonra her hafta sizlerden gelen fıkıh sorularınıza İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Müsaadenizle izleyicilerimizden gelen sorularla programımıza başlamak istiyorum. İlk sorumuz hocam, evde kedi besliyoruz. Her ne kadar dikkat etsek de bazı kere evdeki kaplardan bir şey yiyip içebiliyor. Farkında olmadan içtiği suyu kullanabiliyoruz. Deciz suyu mu kullanmış oluyoruz diye sormuşlar hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Hanefi kaynaklarından zahir rivaye diye bilinen altı esas kitabın ilki olan Kitabul ül Asr'ın ravisi El-Cüvecani bu suali İmam Muhammed'e sual eder. Ve İmam Muhammed cevap olarak başka bir su ile abdest almak bahana daha sevimlidir buyurur. Yine İmam Muhammed Cami-ü Sagir adlı eserinde ki cami Sagir de zahir rivaye kitaplarındandır. Evet. Orada kedinin artığıyla abdest almanın mekruh olduğundan bahseder. Dolayısıyla Hanefi kaynaklarının ilki olan zahir rivayede bu konuda farklı iki rivayetin oluşması, daha sonradan gelen ulemanın bu konuda ihtilaf etmesine sebebiyet vermiştir. İmam-ı ki bu ihtilafı Bahir sahibi i̇bn Ceym geniş bir şekilde anlatmaktan nakletmektedir ki, oradaki bilgiye müracaat ettiğimizde, İmam-ı Kedinin artığının Tahrimen mekru olduğunu ifade etmiş ee, Hakikatte Bununla alakalı e, Artığa verilecek olan hüküm Salliyeye verilecek olan Hükmün aynısıdır Salliyeye verilecek olan hüküm ise Ete verilecek olan hükmün aynısıdır evet. Yani kedinin eti necistir Yenilemez Dolayısıyla o etten neşe edecek olan Salliye da necistir o zaman o salyanın temas etmiş olduğu artık da necis olması gerekir. Ancak buna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kedinin insanlar içinde çokça bulunması, onların yanına çokça girmesi ve çıkması hadis-i şerifinden istilal ederek haramdır ifadesi, necisdir ifadesi kullanılmayıp tahrimen mekruhtir ifadesini kullanmıştır. İmam-ı ve o emsal düşünen alimlerin görüşü bu yönde. Ancak diğer taraftan İmam-ı Kerhi ise e, Muvatta'da rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam İnneha leyset bi necesin İnne mahiyye minet tavafin Kedi neces değildir. Belki o insanların içinde çokça bulunan onlarla beraber çokça diyalog kuran beraber bulunduğu meclislere girip çıkan bir hayvandır buyurması bu hadis-i şeriften istilal edilerek kedinin hakikatte artının necis olmadığı ancak kedi e, gıda yani beslenmesi helal ve haram konusunda yani necis veya yani etobur olması hasebiyle e, fare yeme ihtimaline binaen ve yeni de yemiş olmuş olması ihtimaline binaen ağzında necis olma ihtimali vardır. Bu ihtimalde kesin olmadığından dolayı tenzihen mekruhtur ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla hanefi kaynaklarında kedinin artının tahrimen mi tenzihen mi mekruh olduğuna dair iki görüş ortaya çıkmıştır. Ancak bu ihtilaflardan tabii ki kaçınmak yani ihtiyatı tercih etmek bunun en azından tahrimi mekruhtur görüşünü alarak bundan imkan nispetince kaçınmamız gerekir. Evde kedi beslenebilir. Bunda mahsul lazım gelmez ama dikkat etmek gerekir. Kedinin kullanacağı kapları kendi kaplarımız olarak değil, kediye mahsus kaplar olması gerekir. Bir de köy yerlerinde kedinin beslenmesi daha imkan vardı. Çünkü kedi ihtiyacını dışarı çıkabiliyordu, girebiliyordu. Veyahut da evde işte bir takım hajaratı bertaraf etmek için belki bir ihtiyaçtı. Ancak şehirlerde bu durum sıkıntı. Çünkü şehirde kedinin ihtiyacını gidermesi dışarı çıkması değil, onun taksis edilmiş de kumlar oluşturuluyor. Bazı kere kedi o kuma yani bevlini yapıyor veya bazen yapmıyor, alıştırılana kadar bazı sıkıntılara sebebiyet veriyor. O yüzden bu konuda çok dikkat etmek gerekir. Kaçınmak da gerekir. O yüzden imkan nispetince onun artığından da uzak kalmamız lazımdır. En azından bu ihtilaftan kaçınmış olmak adına. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Cuma vazı verilirken camiye sonradan gelenler ilk sünneti vaz esnasında kılıyor. Bu doğru mudur? Usul ne olmalıdır diye sormuşlar. Cuma vazından kastedilen ne? Cuma namazının öncesinde imam efendinin e, önceden yapmış olduğu sohbet ise bu sohbet namazla bir bağlantılı olmaması hasebiyle kişinin nafile namaz kılması veya başka bir şeyle meşgul olması mümkündür. ancak... E, Sualde her ne kadar cuma vaazı tabiri kullanılsa da anladığımız kadarıyla bu hutbe, hutbe. olması evet. gerekir. Çünkü cuma vaazından sonra imam efendi namaza durmadan önce cemaatin sünnet kılması için bir fırsat verilir camilerde. Ve genelde ezan okunduğu zaman da bu sohbet kesilir. Peki hutbe esnasında kişi geç kalmış sünneti kılmamışsa ve imam efendi de hutbeye çıkmışsa bu durumda yine kaynaklarımızdaki ifade ee, İmam mihraba çıktığında hutbe okumak için, hutbeye çıktığında mihraba değil, e, la salate wa la kelame. Ne konuşmak vardır, ne de namaz kılmak vardır buyrulur kitaplarımızda. Hatta yine muvatta da imamı Muhammed'in rivayet ettiği Malik'in muvattası ama İmam Muhammed tarik ile gelen muvatta da Efendimiz aleyhissalatu Vesselam cuma esnasında hutbe esnasında yanındaki kişinin dinlememesinde bak hocayı dinle diyecek olan kişinin dahi cumanın sevabını zayi ettiği ifade edilmiştir. Ki bu aslında bir emri bir maruftur. Yani hayri söylemektir. Evet. Hayri söylemek ki olduğu halde cumanın hutbesine zarar veriyor ise yaniyle meşgul olmak masiva ile meşgul olmak fuzulü konuşmanın durumu ne olacağı e, malumdur. Ki Efendimiz Hazretlerimiz Rabbim Sıhhat versin kendisine, afiyet amin, versin. Amin. Sıhhatli olduğu dönemlerde cuma hutbesi okuduğu dönemlerde hatırlıyoruz. Dua yapmadan önce derdi ki ben şu anda dua yapacağım. Duaya amin deyin ama içinizden deyin, dışarıdan demeyin. Evet şu an böyle bir şey vuracağım cuma hutbelerinde. E, yani cemaate birebir dua yaptırılıyor. Ne kadar doğru. Aslında e, hutbe dua için icabet edileceği bir makamdır. Evet. Güzel bir mevkiidir ama hatiplerin bu konuda uyarması gerekir. Çünkü hutbe bir nevi namazdır namazda yapılması yasak olan bir takım hal ve hareketlerin bazıları hutbe esnasında yapılması yasak. Evet mesela el açılması da. Ola mani değil, değil el açılması yani şekil itibariyle namaz çektiği gibi oturmak mecburiyetinde değildir. Hatibe dönebilir, bağdaç kurabilir, bir yere yaslanabilir. Evet. Uyumamak şartıyla, uyumak moduna kendini almamak kaydıyla bir şekilde oturabilir. Ama duada e, sesli bir şekilde amin dememeli. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi anıldığında sesli bir şekilde sallallahu aleyhi getirmemeli belki bunları içinden yapmalıdır ki efendimizin biraz önce buyur yani söyle naklettiğimiz muvatta rivayetinde yanındaki kişiye sus demesi dahi cuma'nın faziletinin zayetmesine sebebiyet vermektedir. Evet, ki evet. efendimizin azizlerini hatırlıyorum defalarca cemaati hutbe esnasında uyarırdı. Burada da hatip olan kişilerin buna dikkat etmesi gerekir. E, dua yapacaktır tabii ki ama yapmadan önce cemaati uyarması gerekir. Veya hutbeye başlamadan önce işte hutbe iki rekatlı namaz yerine kaimdir. Namazda yapılması yasak olan bir takım hal ve hareketlerin hutbe esnasında da yapılması doğru değildir diyerek cemaati bu konuda bilgilendirmekte gerekmektedir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bu arada... İzleyicilerimiz yine bizlere sorularını göndermek isterlerse ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere sorularını iletebilirler. Diğer sorumuz hocam. Bir arkadaşımla aramızda şöyle bir konuşma geçti. Arkadaşım dedi ki namaz kılan kişi son teşebbü yaptıktan sonra selam vermeden namaza aykırı bir iş yapsa namazı caiz olur. Selam vermesi şart değildir. Ben buna inanmadığımdan itiraz ettim. Bana ilmihalden yerini gösterdi. hal Ömer Nasuhi Binmen'in ilmihali. Sizden duyduğuma göre sağlam bir ilmihal biz şimdiye kadar e, öğrenmek istiyoruz demişler. Selam vermeden namazdan çıkılmaz biliyorduk. Bu konuda açıklık getirebilir misiniz? Halk arasında bir ifade vardır ki kısmen de doğru bir ifadedir. Yarım doktor insanı candan eder, yarım hocanı ise İmam Allah eder. muhafaza evet. dinden eder. İmamdan ee, eder. İfade doğru, bilgi doğru ancak o bilginin bu şekilde dillendirilmesi yanlış. Bahse konu olan ilmihal tabii ki kabul ettiğimiz e, ve hakkında hüsnü zan yapılan, hüsnü bulunan bir ilmihaldir. Evet. Ve yazılan da doğrudur. Ancak e, bu konunun aslına baktığımız zaman e, ki şeriye denilen 12 mesele vardır. Ebu Hanife ile İmameynin yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in ihtilaf ettiği 12 mesele. Bu 12 meselenin neticesi olarak ulema Ebu Hanife'ye göre huruç bisun'i hi dediğimiz yani kişi namazdan kendi iradesiyle çıkması farz mıdır değil midir sonucunu çıkarmıştır. Evet. E, direkt olarak bir nakil olmamakla beraber elberda'i bu 12 meseleden istiller ederek Ebu Hanife'ye göre huruç bisun'i hi dediğimiz kişinin kendi iradesiyle namazdan çıkması farzdır görüşünü savunmuştur ve genelde ilmal kitaplarında da kitaplarda da bu görüş Hanife'nin görüşü olarak yer almaktadır. Evet. Bahsyo konu olan ilmalde bu şekilde. Peki selam ile çıkmak ise vaciptir. Buna göre bir insan teşehhüd miktarı oturduktan sonra yani farzı yerine getirdikten sonra selam ile değil de namaza muhalif bir iş ile ama kendi iradesiyle bunu yapacak olsa, affedersiniz, varsayalım yerlenerek namazdan çıksa. Veyahut da işte konuşarak namazdan çıksa bu namazı sahiptir. Niye? Çünkü bir bisunyi dediğimiz farz yerine gelmiştir. Evet. Ancak namazın sahih olması bir şey, böyle bir namazın caiz olması başka farklı bir şeydir. bir konu, evet hocam. Yani bunu daha önce de radyo programlarında da aslında dillendirmiş idik. Evet. Veya farklı durumlarda da dillendirmiştik. Fıkı meselenin sıhhat yönüne bakıyor bu açıdan. Yani kişi bu şekilde bir namaz kılsa namaz sahiptir. Ancak bu şekilde namaz kılması caiz değil. Hatta bu namazın iadesi de vaciptir. Niye? Evet. Çünkü bir kural vardır. Bir namazda farz terk edilmişse iadesi farz. Bir namazda vacip terk edilmişse iadesi vacip. Bir namazda sünnet terk edilmişse iadesi sünnet. Edep terk edilmişse iadesi edep olacaktır. Evet. Ee, selam. Çıkmak ve namazın vacip belindendir ve evet. kasıtlı olarak bu terk edilmiştir. Dolayısıyla bu namazın da iadesi vacip olacaktır. Ama namazın sıhhati açısından meseleye baktığımız Sahip zaman huruç bisyonehi dediğimiz evet. kişinin kendi iradesiyle çıkmak tahakkuk ettiğinden dolayı namazı sahiptir. Ama dedik ya sahih olması bir şey namazın caiz olup olmaması namazı başka bir şey, şeydir. Evet. O yüzden sual ederken genel olarak meselenin sıhhatını değil cevazlığını sormamız gerekir. Hoca efendiler fetvayla iştigal edenler de avama bu meseleleri aktarırken meselenin sıhhat yönünü değil cavaz yönüyle hareket etmesini söylemesi gerekir. Çünkü kadaya tahallük eden yani mahkemeye tahallük eden olaylar genelde sıhhat ile alakalıdır. Ancak müfte, e, müftüye tahallük eden yani iftah makamında olan kişiye tahallük eden mesele ise cavazla alakalıdır. Evet. O yüzden biz bu emsal konularda caizdir veya değildir. Kişinin bu şekilde namaz kılması elbette caiz değildir. Bu şekilde kınlan namazın iadesi elbette vaciptir deriz. Evet hocam bir diğer sorumuza geçiyoruz. Allah çalışmalarınız muvaffak etsin demişler hocam. Amin. Teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşım var. Zamanda ticaretle uğraşıyordu. Bundan dolayı piyasadan epey bir miktar alacağı var. Ancak bu alacaklarını henüz tahsil edemiyor ve geçim sıkıntısı çekiyor. Bu arkadaşımıza zekat vermek istedik ama bazıları bu alacaklıdır. Buna zekat verilmez diyor. Bu doğru mudur? Normalde alacaklı olan bir kimse, alacağı miktar nisap miktarı ise bu kimse tabii ki zekat alamaz. Ancak e, alamaması durumunda ise ki e, muhtaçtır deniyor ihtiyacı var ve alacaklarını evet. da tahsil edemiyor böyle bir kişiye zekat verilir mi verilmez mi e, zekat masarifini anlatan ayeti kerimeye baktığımızda yani zekatın verilmesinin gerekli olduğu yerleri sayan ayeti kerimeye baktığımızda bunlardan bir tanesi i̇bn Sebil'dir kimdir i̇bn Sebil yolda kalmış kişi yani normalde vatanında mal varlığı vardır belki de zekat vermekle de mükelleftir evet. Ancak bulunduğu yerde malı yoktur ve yolda kalmıştır ve muhtaç bir duruma düşmüştür. Bu kimseye zekat verilebilir. Ee, ama bu kişiye zekat e, miktarı verilir. Bu kişi e, hatta deniyor ki alır ve aldıktan sonra memleketine gittiği zaman da arta kalan da onundur. Onu bile tasadük etmesine gerek yoktur. Evet. Ama ihtiyacından fazlasını alması da uygun değildir tabii ki. Burada da bu kişi her ne kadar yani sualde meskül olan kişi her ne kadar alacaklı dahi olsa o alacaklılığı onun karnını doyurmuyor. ihtiyacını gidermiyor ve muhtaç bir durumda ise ibnus Sebil kabilinden yani yolda kalmış kişi kabilinden olacağından dolayı bu kişiye de zekat verilebilir. Zekata alır ve onunla ihtiyacını maişetini e, temin evet. eder. Her ne kadar e, vatanında mal sahibi olduğu halde yolda kalan kişi zekat aldığı gibi bu da e, realde yani potansiyel olarak mal sahibiymiş gibi gözükse de ama hakikatte Miktar realde sahibiyiz. elinde bir şey olmadığından dolayı bu kişide zekat alması mümkün olacaktır. Peki hocam nisap miktarı parası olup da bunu borç olarak vermiş olan kişi zekat vermesi gerekir mi? Alacak dediğimiz kını, kısım 3 kısımda inceleniyor. Evet. Kavi, zayıf ve vasat şeklinde. Bahse konu olan yani borç olarak verilen bir para denik kavi dediğimiz kuvvetli alacak konumundadır. Böyle bir durumda kişi eğer nisabada malik ise veya bu miktar nisab miktarı ise bunun zekatını vermekle mükelleftir. Hatta almamış olsa da zekatını vermekle mükellef. Ancak elinde zekatını ver yani verecek bir parası yok ise evet. veyahut da alacağımı aldıktan sonra vereyim dese de bunu bu şekilde yapabilir ama diyelim ki iki sene soraldı, üç sene soraldı geriye dönük iki senelik veya üç senelik zekatını verecektir. Evet. Çünkü borç vermiştir, karsız ve bu değin dediğimiz alacakta kavi bir ala. O zaman zekata tabi olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz izleyicilerimizden gelen. Dişin dolgu olması gusle mani midir diye sormuş hocam. Bu suali de aslında defalarca gündeme getirmiştik. Defalarca konuşmuş idik farklı durumlarda. Dişin dolgu olması eğer keyfi bir uygulama değil ise. Evet. Tabi bu aslında keyfi bir uygulama da olmaz. Ama bu ifadeyi kullanma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bazı yerlerde Anadolu'nun bazı bölümlerinde sıf zenginlik nişanesi olarak sağlam olan dişi altın kaplama yapabiliyorlar. İşte o kişinin zengin olduğunu ve o kişinin variyetli olduğunu ifade etme adına. Böyle bir işlem caiz olmaz. Böyle bir, bir işlem caiz olmayacağı için biz ondan bahsetmiyoruz. Ama keyfi olmaksızın gerçekten dolguya ihtiyaç var, gerçekten kaplamaya ihtiyaç var. Veya komple bir dişe ihtiyaç var. İhtiyaç var. var. Böyle evet. bir durumda e, hiçbir sıkıntı yoktur. O kişinin yapması durumunda, ağzını yıkaması, abdestte her ne kadar sünnet olsa da usulde Hanefi mezhebine göre farzdır. Bu kişi farzı terk ettiğinden dolayı şu veya bu mezhebi taklit etmek zorundadır dememiz doğru olmaz. Tıpkı Hanefi fıkkında var olan cebire meselesinde olduğu gibi. Cebire dediğimiz bir yaranız var. Yaranızın üzerine bir bez sarılmıştır veya bir pansuman yapılmıştır. Ve altına suyunu ulaştırmak zarar veriyor veya o bezin sökülmesi zarar veriyor. Ki kaplamanın sökülmesi dişe zarar verir. Evet. Veyahut da dolgunun sökülmesi dişe zarar verir. Böyle bir durumda nasıl ki oranın yıkanması farz olmuyor ise bu da altının yıkanması farz olmayacaktır. O yüzden kişinin ağzında kaplama olması veyahut da dolgu olması gussüne mani değildir sadece e, aybaşı halinde olan bayanların o haldeyken yaptırmamasını tavsiye evet. ederiz. Ama tavsiye ederiz. Mecbur da değillerdir. Çünkü madem ki bu bir cebire gibidir, madem ki bu bir zaruretten kaynaklığından yapılan bir işlemdir. Olabilir kişiye verilen randevu o zamanla denk gelebiliyor ki birçokları devlet hastanesinde bunu yaptırıyorlar. Evet. Özelde yaptırmadıkları Randevusu için o güne denk gelmeyebiliyor. Evet. Kendi ihtiyarında olan bir şey değildir. O durumda yaptırır. Daha sonradan da temizlendiği zaman onu sök tekrardan altını yıka diye bir meşakkatle hamletmekte uygun değildir. Evet. Bunu da kendi mezhebine sadık kalarak yine hükümlerini tatbik etmeye devam eder. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Allah evet izin. hocam. İnşallah. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Borç verdiğim kişi zamanı geldiği halde ödeyemiyor. Dolar'a çevirmek istiyoruz. Bunun caiz olmadığını biliyoruz. Şöyle bir çağrı aklımıza geldi. Ben bu arkadaşıma o günkü değerden alacağım miktarca dolar borç versem o arkadaşım o doları bozdursa ve bana olan borcunu ödese benim alacağım dolar olarak kalsa bu caiz olur mu diye sormuşlar hocam. Şimdi, e, bu sual aslında bizim İsmaila Fıkıh Kurulu'na da gelmiş olan bir sual idi. Evet. E, oradaki arkadaşlar cevap verememesi durumunda zaten teyhir ediyorlar. Meseleyi Size bize havale evet. ediyorlar, üst kurula havale ediyorlar. Bunu aramızda konuştuğumuz bir mesele. Şimdi meseleyi tasvir etme adına e, daha anlaşılır bir hale getirme adına müsaadenizle anlatmak isterim. Tabii Şöyle canım, ki, buyurun. varsa olun benim sizden 10 TL alacağım var. Ancak bu alacağım zamanı geldi halde siz ödeyemiyorsunuz ama ben bunu size borç vermişim sonra ödeyeceksiniz ama bu durumda benim ziyanım da olmasını istemiyorum. Yani paranın değer kaybı gibi bir durumda söz konusu olabilir. Peki o alacağımı farklı bir paraya çevirsek altına gümüşe veyahut da dövize çevirsek ama dövize çevirdiğimizde de almayıp da zimmetinizde o şekilde kalması da caiz değildir. Çünkü bu bir itibarla sarf olacaktır. Evet. Fıkıhta tabir edilen sarf olacaktır. Alacaklı olduğum kişiye alacağımı satıyorum. Bu her ne kadar caiz olsa da peşin olması gerekir. Yani benim sizden alacağım 10 TL'yi işte affedersiniz dolar, euro veyahut da Işte altın mukabilinde size evet. satacağım. Satacağım. Siz onu teslim aldınız ama sizin bana vermeniz gereken bedeli ben henüz teslim almayacağım. Daha sonra teslim alacağım. Bu sarf vaktinde peşinlilik ilkesine haler geleceği için caiz olmasın. Evet. İşte sual sual e, kardeşimiz de bundan kurtulma adına şöyle yapsak diyor. Bizim biraz önceki misalimizde benim sizden 10 TL alacağım vardı. Ama e, onun zamanı geldi halde ödeyemiyorsunuz. Size ben de müsaade edeceğim ama ben de zarara uğramak istemiyorum onu farklı bir paraya çevirsek de problem olacaktır o zaman ben size işte 10 TL ne kadar döviz yapıyor varsayalım 5 döviz yapıyor 5 dolar yapıyor veya 5 euro yapıyor ben size bunu borç olarak veriyorum. Evet. O borcu verdikten sonra siz onu gidiyorsunuz bir yerde bozdurup 10 TL çevirip bana ödüyorsunuz. Ama buna da gerek yok. Direktmen o 5 doları veya 5 euroyu ben borcu mukavelle size vermek istiyorum deseniz ben de onu kabul edersem borcunuzu bu şekilde ödemiş olursunuz. Ama diğer taraftan ikinci bir borç işlemi girmiş olur. İkinci evet. borç ise benim size ikinci kez verdiğim dövizdir. E, ve alacağım artık döviz olarak devam eder. E, bu şekilde benim para değer kaybetme sorununda da kalmış kalkmış olur. Böyle yapmam caiz midir diyor. Evet hocam. Şimdi burada aklı karıştıracak olan bir mesele vardır. Borç dediğimiz olay karzı hasen sıf Allah için verilmeli ve borçtan kişi bir menfaat beklememelidir. Bir hadis-i şerifte ki her ne kadar sıhhat açısından bazı sıkıntılar olsa da fukabunu kural olarak kabul etmiştir. Bir borç verme ki menfaati celbediyorsa bir menfaati almayı bir menfaatlenmeyi borç veren kişi açısından gerektiriyorsa böyle bir borç verme faizdir. Burada da kişi borç veriyor ama borç vermekteki gayesi parasının değer kaybını koruyabilmektir. Evet. Bu bir menfaattir doğru ancak bu menfaat hakikatte onun yine bir iyiliğine mukabil olan bir menfaattir. Yani masada bir menfaat olarak düşünmek pek doğru olmaz. Niye? Çünkü zaten ben borç veren konumundayım size. Aramızda bir alışveriş diyaloğu yok. Evet. Ben karza hasen bulunmuşum ve sizin ödemeniz imkanı olmadığınızdan dolayı tehdit ettiriyorum. ben azre tüle meysere ait kelimesiyle amel ediyorum ama bunun yanı sıra da bana da gelebilecek olan zararı bertaraf etme adına sizin de onayınızda bu şekilde bir işleme başvuruyoruz. Dolayısıyla evet. buna fetva verilebilir. Bu şekilde bir borç menfaati celbeden bir borç şeklinde değildir. Ama bunu farklı bir alana taşısak yine şöyle bir sualle karşılaşıyoruz. Kredi kartıyla altın almak veya döviz almak caiz değildir diyoruz. Çünkü bir vadedir. Peki şöyle yapsak diyorlar söz gelimi siz gittiniz bir döviz dükkanına veyahutta bir kuyumcu dükkanına bilezik alacaksınız. Kaç para? İşte 100 lira dediler. Sizin ise 100 lira onu vadeli almak istiyorsunuz ama vadeli almak da caiz değil. Kredi kartıyla alacaksınız. Bu da caiz değil. size kuyumcu 100 TL kasasından çıkartıyor, borç veriyor, karz veriyor. Siz o borcu ondan alıyorsunuz. Operanız paranız ile elinizdeki şu anda fiziksel var olan parayla o altını alıyorsunuz. satın alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla alışveriş peşin olmuş oluyor. Ve sizin ona olan borcunuz ise veriyorsunuz. Kredi kartınızı çekiyorsunuz sonra ödeyeceğim diyorsunuz ki borçta vade söz konusu olmayacağı için evet. faizden bu şekilde kurtarmış oluyoruz gibi bir sual. Ancak burada kuyumcunun size vermiş olduğu borçta... Kendisine bir menfaat dönüyor mu? Dönüyor. Elbette dönüyor. Çünkü o kuyumcu size 100 TL çıkartıp borç verdiği zaman siz ona Allah razı olsun verdiğin bu borçtan deyip de yandaki kuyumcudan altına alsanız izin verir mi? Vermeyecektir. Evet. Yani illaki kendisinden alışveriş yapmanız evet. için onu size veriyor. Bu anlaşmalı bir şekilde olursa buna da pek fetva vermek uygun olmasa gerek deriz. Ama anlaşma olmaksızın gerçekten yani ki kitabı Aslında asıl da bu var. E, kitab-ül asıldaki ifade şu biri biriyle dirhem ve dinarı takas etse ancak biri parayı verdikten sonra karşı taraf ona o parayı verecek paraya sahip olmasa e, karşısındaki muhataptan borç alıp onu ona verse bu caizdir diyor. Ama bunu anlaşmalı olmadığı şekliyle, düşünmek suretiyle caiz olduğunu ortaya çıkartabiliriz. Ama biz böyle böyle bir hileye başvuracağız şeklinde başta bunu yapmak, e, fetva vermemek daha uygun olsa gerek deriz. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz izleyicilerimizden gelen sorularla. Cemaatle namaz kılınırken imamdan önce rukiye giden kimsenin namazı bozulur mu? Derhal geri dönse namazını kurtarabilir mi? Şimdi imam ile cemaat arasında bir uyum olması gerekir. Evet. Cemaatin imamın önüne geçmesi doğru değildir. Hatta buna göre işte cemaat imamdan önce rüküye varacak olsa ve imam rüküye gitmeden orada rükudan kalksa yapmış olduğu rükü sahi olmadığından dolayı bu kişinin namazı bozulacaktır. Ancak e, imam rüküde iken bu tekrardan rüküye gidip de rüküde imamı yakalasa o zaman namazı bozulmaz. Veyahut da rükü halindeyken imamı bekleyip de imam rüküye gelecek olursa yine namazı bozulmaz. O şekilde devam eder. Evet. O yüzden böyle bir durum olduğu zaman yani imamdan önce olur ya bazen ayet-i kerimede geçen Allah lafzını hemen kişi intikal ederek Allahu Ekber şeklinde algılayabiliyor. Evet. Hemen rüküye gidebiliyor. Böyle bir durumda ya geri dönecek? daha imam efendi okuyacaksa çünkü e, geri dönecek imamla beraber Rukiye'ye gider veyahut da daha kısa bir süre ise bu rüküde yani imamdan önce gitmişse de oradan kalkmayacak bekleyecek imamla beraber Rukiye'sa tamam olduktan sonra kalkacak bu şekilde namazın sahatlığını e, korumuş olur ama dikkat evet. etmek gerekir e, imamın önüne geçmemek gerekir imamla beraber imamla e, bir muvaffakat içinde namazı kılmak gerekir. Evet hocam bir diğer sorumuza geçiyoruz bu arada yine izleyicilerimiz ilmi Halit lalugultv.com.tr adresinden bizlere sorularını gönderebilirler. Bizim buralarda topladığımız mahsulü fiyat kesmeden emanete veriyoruz. Daha sonradan parasını alırken o günkü fiyattan alıyoruz. Bu caiz midir? Bir de sahibi olmadığımız tarlalardan başak yapıyoruz. Yani mahsul toplandıktan sonra kalanları topluyoruz. Hak olur mu? diye sormuş alacak. Öncelikle birinci suale cevap verecek olursak ki birinci sual aslında birçok çiftçinin düyar olduğu bir meseledir. Evet. Yani işte Trakya bölümüne baktığımız zaman buğdaylarını ofise veriyorlar ama bu şekilde fiyat tespit edilmemiş e, veriliyor emanete tabir kullanılıyor ama bizim bildiğimiz klasik bir emanet de değildir çünkü alan kişi o buğdayları kullanıyor, satıyor, işliyor vs. Evet. E, ama tabir olarak emanete deniyor. E, sonra e, parasını almak istediği zaman da o tarih geliyor ve o tarihte gidiyor. O günkü bedel kaç paraysa o bedelden buğdayını parasını alıyor. Evet i̇şte Karadeniz bölgesinde fındığı bu şekilde yapıyorlar. Fiskoya gidiyor fındığını veriyor ama fiyatını kestirmeden veriyor. Şu andaki fiyat işte 10 lira 15 lira neyse ben bunu istemiyorum. Şu anda fiyatını kestirmeden verdim. Ben parasını almak istediğim tarihte ki bu bile meçhuldür. Yani zaman da meçhuldür. Evet. Fiyatı kaç paraysa o, o fiyat günkü fiyattan alacağım şeklinde yapılıyor. Maalesef bu birçok çiftçinin içine düşmüş olduğu bir problem. Oysa İslam fıkhına baktığımızda alışverişlerde belirsizlik var olması durumunda o akit fasittir. Ve Hanefilerde şöyle bir kural vardır. Fasit akit eşittir faizdir. Dolayısıyla bu kimse ne kadar ben faiz yemiyorum dese de böyle bir alışveriş yapması durumunda faizle iştigal etmiş olur ve günaha girmiş olacak. Ve bunun neticesi olarak haramla beslenmiş olacak ve haramla beslenen mideden beslenen göz elbette harama bakmaktan zevk alacak. Haramla beslenen nisan elbette haram konuşmaktan zevk alacak. Haramla beslenen kulak elbette haram dinlemekten zevk alacaktır. Dolayısıyla işte dua yaptık dualarımız niye kabul edilmiyor diye sualinde aslında cevabını bir şekilde vermiş oluyoruz. Haram ile beslenen bir vücudun duası nasıl kabul olunsun ki buna dair e, halk arasında meşhur olan ki Müslüman rivayet ettiği bir hadis-i şerif olsa gerek Efendimiz aleyhissalatu vesselam seferden gelmiş üstü başı dağınık bir kişiden bahsediyor. İşte ve muttide yedeği ve kulu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. İşte ellerini uzatmış ve Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bana şöyle yap, böyle yap, şunu yap, bunu yap diyor. Duada bulunuyor. Ama hadis şerifte devam ediyor efendimiz ve matamhu haram, yediği haram. Ve melbesuhu haram, giydiği haram ve meşrubuhu haram, içtiği haram. Fe enna yustecabu lidalik. Böylesinin duası nasıl kabul edilsin? Dolayısıyla duanın kabul olmasının şartlarından bir tanesi ve en önemlisi de e, helal lokmadır, helal ile beslenmektir. Tabii helal dediğimiz zaman hemen akla işte ben faiz diyemiyorum, banka ile işim yoktur, hırsızlık yapmıyorum şeklinde değil. E, onun haricinde yapılan alışveriş dahi İslam'ı hukuka uymuyor ise buradan elde edilecek olan kazanç da kişiye helal olmayacak. O yüzden bu konu özellikle çok dikkat edilmesi gerekir. Bazıları işte ben bunu emanete verdim. Yani ben burada bir satış yapmadım şeklinde düşünüyor Oysa bu hakikatte bir satıştır. satıştır. Nereden biliyoruz satış olduğunu? Çünkü ona gidip de iyi benim buğdayımı ver dediği zaman senin buğdayın ortada yok. Senin buğdayını çoktan işlemiştir. Veyahut da onu başka bir yerlere çevirmiştir. Evet, evet. Veyahut da verse dahi senin buğdayın değil depoda başkasının buğdayı vardır şu anda için. Onu o yüzden bu yani. gerçek manada bir satıştır ve fiyatı belirlenmeden yapılan bir satıştır. Fiyatı belirlenmeden yapılan bir satış Meçhul olması hasebiyle fasit bir hakittir. Dolayısıyla böyle bir işleme girmek kesinlikle caiz değil, günahtır. Bundan vazgeçilmesi gerekir, böyle bir işlem evet. yapılmaması gerekir. İkinci suale gelince varsayalım kişi fındıkçıdır. Fındığını topladıktan sonra işte artık daha o bahçeye girmeyecektir. Başka kişiler onların bahçesine giriyor, yerde kalan fındıkları topluyorlar. Buna başak tabiri kullanılıyor. Ömer Nasuhu bilmenin hukuk İslamiyesi'nde e, bu konu herhalde 6. ciltte olsa gerek lukata bahsinde ele alınıyor. Yani mal bahsinde ele alınıyor. E, bu da sahibinin yüz çevirdiği ve onunla almayacağı bilinmesi durumunda onu diğer kişi alacak olsa normal itikmal kabiliğinden değil ona helal olacağından bahsediyor. Ama burada sahibinin ona izin vermesi gerekir. Yani o bölgede işte e, arazi sahipleri mahsulünü topladıktan sonra yani bahçeden çekildikten sonra bir daha bahçeye gitmeyeceği zaman başkalarının bahçesine girip de kalanları almasına olanak veriyorsa, izin veriyorsa bu olabilir. Evet. Ama böyle bir izin yoksa e, kişi kendiliğinden böyle bir şey yapması caiz olmaz. Hatta izin verse dahi. İzin verdikten sonra siz girdiniz birinin bahçesinde kalanları topladınız. Topladıktan sonra sahibi geldi ben bunları istiyorum dediği zaman da vermek zorundasınız. Evet. Ama ben topladım siz toplasanız dahi toplamanız ile malik olmamışsınızdır deniyor. Toplama hakkı var mıdır hocam? Ama size toplama hakkı sizin kendi iradenizde olmuş. Karşı tarafın böyle bir talebi olmamış. Siz evet. kendiliğinden bunu yaptığınızdan dolayı buna mukabil bir bedel de isteyemezsiniz. İsteyemez. Evet. O yüzden bu yani arazı sahibinin icazetine bağlı olarak eğer buna onay verirse, icazet verirse olabilir. Ama icazet vermiyorsa bu doğru bir şey değildir. Hatta bu daha sonraki zamanlarda daha kötü konumlara bile intikal edebiliyor. Hiç toplanmamış tarlaya girilip Başak adı altında bir nevi hırsızlık yapılıyor. Evet. E, bu gibi şeylere olanak vermemek gerekir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ben evli bir bayanım. Kirpiklerim az olduğundan eşim kirpik taktırmamı ve saçlarımı farklı bir rengimi boyatmamı istiyor. Eşimin bu talebine cevap vermem caiz midir diye sormuşlar hocam. Şimdi e, evlilik önemli bir müessesedir. Tabii ki kadının kocasına karşı, kocanın da hanımına karşı saygılı olmalı ve meşru taleplerine cevap vermelidir. Evet. Ama meşru taleplerine cevap vermelidir. Şimdi saç boyatma meselesine gelince, boyayla alakalı e, fıkhın öngörmüş olduğu dört şart vardır. İşte bunların birincisi renginin siyah olmaması. İkincisi e, jöle şeklinde olup da kalıp olup altına suyun ulaşmasına mani olmaması yani kına gibi olacak. Üçüncüsü içerisinde haram veya necis bir maddeyi barındırmaması içerilik olarak. Evet. Dördüncü olarak da tıpkı sağlıksız olmamalı. Bu dört şartı barındırırsa e, boyaya fetva verilebilir. Kirpik konusuna gelince yani harici bir kirpiği kişinin kendi kirpiğine katması. Bu bir nevi makyaj şeklinde evet. göze daha bir güzellik versin diye. Şayet bu kirpik insan kılından yapılmış bir kirpik ise bunu kullanmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü insanın cüzlerinden bu manada bir menfaatlenmek fıkhın kesinlikle caiz görmediği bir meseledir. Evet. Ama onun haricinde işte e, kimyasal bir takım karışımlarla yapılmış, veya da bizatihi haram olmayan hayvanların kıllarından yapılmış ise e, bu durumda onun oraya zerk edilerek ba, yani, e, kaynak diyorlar, kaynak yapıyorlar. Bu şekilde yapılıp da bir güzellik verecekse yine buna izin verilmez. Bu caiz değildir. Peki bunda hocam siyah boya kullanılıyor. O da Orada farklı da, bir mesele. Ben evet. oraya girmeden önce aslında şunu diyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Saç eken ve ektirene lanet ediyor bir hadis-i şerif. El-Vasilete ve el evet, o. Ki o dönemde saç ekme, saçın ucuna ikinci bir saçı e, kaynak yapma veya birleştirme o zamanın teknolojisi şeklinde bu yapılıyor idi. Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam. Şu andaki saç ekme daha farklı. men deriye e, yapılıyor. Evet. Ama kaynak da bildiğim kadarıyla yapılabiliyor herhalde. E, dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman e, göz kirpiklerine ikinci bir kirpiği eklemek caiz ama kişinin gerçekten çok çirkin bir durumu var. Yani e, normal olması gereken gibi de değil. Bu işte e, yanmıştır, bir kaza geçirmiştir, bir şey olmuştur. Böyle bir kişinin normal bir hale gelmesi için fetva verilebilir. Ama burada kişinin kendi inisiyatifine de bu bırakılmamalıdır. Bu gerçekten böyle mi? Çünkü herkes kendince ya bu ben aslında daha güzelim ama bu bir sıkıntılı diyerek kendine bir açık kapı bulabilir. Buna da olanak sağlamamak lazım. Gerçekten çok kötü bir durumu varsa onun normal hale çevirmek adına fetva verilebilir. Ama normal bir durumda sadece güzelleşmeye tahallük etmesi açısıyla buna fetva vermek doğru değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geçiyoruz hocam. Kira girilenimin zekatı nasıl hesaplanır diye sormuşlar. Şimdi zekat kişinin elinde var olan parası veya da ticari malları tabii zekatta dört farklı mal konumu vardır ama genelde yaygın olan ve bize de sual gelen parayla malla alakalı olmasa halde bile bunu temas evet. etmek istiyorum burada kişi elindeki gelen yani kirabedir olarak almış olduğu paraları tek tek hesap etmez şöyle yapar e, bu kişi eğer zekat veren bir kişi ise yani zekata zaten malik olan bir kimse ise e, normal şartlarda zekata malik olması hasebiyle e, senesi dolduğu zaman elinde ne kadar parası varsa ne kadar ticari malı varsa alacaklarını katar, borçlarını çıkartır, onun zekatını verir. Ve o elindeki var olan para oysa belki bir gün önce kira bedeli olarak aldığı paradır. Evet. Bunlar sene içinde gelen para dediğimiz malum i müstefat dediğimiz Fıkıhta ifade ediliyor. Yani sene içinde istifade edilen gelen mal olarak değerlendirilir. Bunlar ayrı hesabı tutulmaz. Sene sonu geldiğinde elde birikmiş duruyor ise zaten zekata tabidir, verilecektir. Ama sene sonuna kadar bunlar bitmişse, tükenmişse, kullanılmışsa bunların ayrı zekatını vermeye gerek yoktur. O yüzden ben işte kiralarla geçiniyorum. Ee, kiralarımı bir yıl içinde şu kadar kira almam gerekiyor onları hesap edeyim her sene onların zekatını vereyim şeklinde bir algı yanlıştır ee, belki bu dediğimiz gibi sene içinde istifade edilen elde edilen bir mal konumundadır sene sonunda zekat vermekle mükellef olan kişi sene sonu geldiği zaman elindeki paralarını hesap eder onların zekatını verir zaten evet. kira aldıkları da onların içindeyse içindedir kullanmışsa da kullanmıştır geriye dönük bunların zekatını vermeyecektir ancak burada şöyle bir İnce bir mesele var. Ticari gayeyle almış olduğu bir evini veya bir dükkanını kiraya vermişse onun kirası zekata tabidir. Ticari gayeyle almış ama satılana kadar da kiraya vereyim şeklinde bir algı varsa o zaman o mal bizatihi kendisi ticari olmasa ise bile bu takdirde onun kirası zekata da tabi olacağını İbn-i Abid'in evet. açık bir şekilde ifade etmektedir. Hocam bu soruyla birlikte programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim hata yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bir hakkın dini mübini İslami önce nefsimize tatbik etmeyi Amin. ve daha sonra aile etrafımıza tatbik ettirebilmeyi cümlemize nasip eylesin diyoruz. Inşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. İnşallah önümüzdeki haftada yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyor ve diliyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet adresinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz mevla emanet olun. Hoşça kalın.